كن مسلماً وكفاك بين الناس فخراً كن مسلماً وكفاك عند الله فخراً كن مسلماً وكفاك بين الناس فخراً كن مسلماً وكفاك عند الله دخرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Değerli kardeşlerim bugünkü konumuz imanın şartlarından olan el imanu bil ahire yani ahiret gününe iman konusu olacak. Bildiğiniz gibi Allah azze ve celle bizlere belirli şeylere iman etmemizi ve bu konuda hiçbir şüphemiz olmamasını bize emrediyor ve aleyhissalatü vesselama cibril hadisinde de geldiği gibi sorulduğu zaman ni anil iman bana imandan haber ver denildiğinde aleyhissalatü vesselama kendileri Allah'a iman meleklerine iman peygamberlerine iman kitaplarına iman ahiret gününe iman ve kadere iman hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmenin imandan olduğunu bize bildiriyor. Ve bizim işleyeceğimiz konu ise imanın beşinci rüknüdür. Bu çok geniş bir konudur. Ve tamamen bir gaybi bir olaydır. Yani bu gözle görülen bir mesele değildir. Ve ahirete imanı alimler iki kısımda ayırmıştır. Birinci kısım kıyamette, yani dünyanın batmadan önce yaşayacağı olaylardır. Yani yeryüzünün yok oluşunu, kıyamet alametleri dediğimiz, on büyük alametle vuku bulacak ve onun yanında o büyük on alamet gelmeden önce de, küçük alametlerle olacağını kitaplarda alimler yazmıştır. Ve biz bu bölümü anlatmayacağız, bu bölümünü, kıyamet alametlerini Başka bir sohbetimizde anlatacağız. Bizim anlatmak istediğimiz ise ölümden sonra berzah aleminde insan belirli bir müddet bekletildikten sonra Allah Azze ve Celle'nin kıyameti gerçekleştirdikten sonra insanları tekrar haşır edeceği andan itibaren konuşacağız. Yani haşırdan Ta ki kişilerin cennete ve cehenneme varacağı yere kadar anlatmaya çalışacağız. O süreçte Kur'an ve sünnetin Müslümanlardan istemiş olduğu imanı vecibeler nelerdir? Onları inşallah sizlere anlatacağız. Yani kıyamet alametlerini anlatmayacağız. Kabir hayatını anlatmayacağız. Kabirden sonraki hayatı anlatacağız. Yani dirildikten sonra hangi merhalelerden insanlar geçeceğini Kur'an ve sünnete göre inşallah anlatacağız. Tabi bu kıyamet alimler anlatırken ahiret gününe imanı, kıyamet alametleri derler ki iki türlü kıyamet vardır. Bir küçük kıyamet vardır, bir de büyük kıyamet vardır. Küçük kıyamet insanın kendi ölümüyle başlamıştır kıyamet, ahiret gününe iman dedik ya, kişinin ölmesiyle aslında kıyameti kopmuştur. Ama büyük kıyamet ise Allah Azze ve Celle güneşi, ayı birbirine çarptırıp erittirecek. Dağları yerinden oynatacak. Denizleri yerinden oynatacak. Yıldızlar yağmur taneleri gibi insanların üzerine düşecek ve tamamen başkılı farklı bir hale dünya gelecek. Öyle bir dönemi bizler anlatacağız arkadaşlar. Böyle bir dönemden insanlar geçecek ve insanların en şerlisi de aleyhissalatü vesselam biliyor. Kıyamet gününde şahitlik eden insanlar olacak. Yani ahir zamanda yaşayan insanların nedir? En şerli insanlar olduğunu bize bildiriyor ve bunun da ancak kafirler olduğunu bildiriyor. Yani Müslüman bir insan kıyamete şahitlik etmeyecek ve insanlar diyor ki güneşin Batıdan doğmasıyla kıyametin de hadislerde geçtiği gibi 150 sene olacağını bildiriyor. En son alametin güneşin batıdan doğmasıyla olacaktır. Hadisi şerifte geçiyor. Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki güneş akşam olduğu zaman, battığı zaman ertesi sabah doğmayacak. Ve insanlar bekleyecek. Sabah oluyor ama güneş yok. Sabah 7 olmuş normalde 7'de Güneş çıkması gerekirken, doğması gerekirken güneş çıkmayacak. Ve o çıkmaması ile beraber dünyada büyük bir kaos yaşanacak. Felaket olacak. Niye? İnsanlar korkuyacak. Her sabah normal doğal bir şey olan bir şey, güneş o gün çıkmayacak buyuruyor. Çıkmayınca insanlar bütün her işini unutacak. Aynı, aynı nasıl Türkiye'ye önemli bir misafir gelir, veyahut da önemli bir gündem olur her şeyi unutur insanlar artık tek o gündeme kilitlenir ve o gündemle meşgul olursa dünya insanları da değerli kardeşlerim o gün güneşin doğmamasına endekslenecek ve herkes güneşin doğduğu cihete doğru bakacak o da ne taraftır doğu tarafıdır doğuya doğru bakacak diyor aleyhissalatü vesselam ve bir gün geçecek diyor güneş hala çıkmamış Güneş hala çıkmamış, ertesi gün olacak diyor ve güneş hala çıkmamış. İki gün güneşin çıkmadığını insanlar şahitlik edecek ve iki gün boyunca herkes bir şey, yeme içmeyi belki de unutacaklar. Başka hiçbir meşgalet olmayacak çünkü dünyanın tamamen düzeni değişmiş olacak. Çünkü her gün çıkan güneşin artık piyasada göz gözle gözüken hissedilen olarak gözükmeyecek ve üçüncü gece hadislerde geçtiği gibi iki günden sonra üçüncü gün insanlar hepsi doğuya gözleri kilitlenmişken güneş onların arkasından batıdan çıkıverecek. Güneş batıdan çıkıverince de artık cinler ve şeytanlar hepsi gözle gözükecek diyor. Niye? Artık tövbe kapılarının kapandığı ve azap kapılarının daha çok geniş açılıp insanların artık ne yapacağını bilmeden herkes herkese saldıracağını, artık yeryüzündeki düzenin tamamen kaybolacağını, şu anda bir emniyet var, bir istikrar var, bir güvence var. Onun o güneşin batıdan doğmasıyla artık Allah'ın vaadi nedir? Hak olduğunu insanlar anlayacağından dolayı, nedir? Dünyadaki düzen bozulacak İnsanlar öz annesine dahi zina edecek öz annesine dahi saldırıp sokakta zina edecek ve selam buyuruyor ve oradaki en akıllı en yüksek imanlı insan ise diyecek ki burada yapmayın şu kenarda yapın diyecek yani en fazla o günün insanın yapacağı tepki hissediyor ve vesselam nedir? Yani o yapılan fiili inkar etmeyecek sadece mekanını değiştir diyerekten, şu köşede yapın diyerekten ne yapacak? Ee, öyle bir tavsiyede bulunacak. Ve o gün diyor şeytanlar ne olacak? Hepsi gözle verecek. İblis o andan itibaren secdeye kapılacak ve hüngür hüngür ağlayıp Ya Rabbi benim tövbemi kabul et ben pişmanım diyerekten Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Ancak tövbe kapısı artık kapanmış olacak. Hiçbir insan o saniyeden itibaren o saniyeden itibaren tövbe hepsi kabul olmayacak. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hicret hicret her zaman Müslüman için açıktır. Aynı tövbe kapısı açık olduğu müddetçe Müslümanın üzerine de hicret yapması nedir? Farzdır. Ama ne zaman tövbe kapısı kapandığı zaman o zaman artık hicret göç etmesi bitiyor ve bununla beraber Tövbe kapısının da kapanma zati aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki güneşin batıdan doğmasıdır. Ve güneşin batıdan doğduktan sonra 150 sene rivayetlerde geçiyor. Kıyamet kopacak. Şimdi aklınızda birisi şunu soruyu sorabilir. Bizim bildiğimiz kıyamet saatini kimse bilmez. Sen nasıl olur da dersin güneşin batıdan doğduktan sonra 150 sene sonra olacağını biz evvela diyoruz ki evet Kıyamet saatini kimse bilmez. O yüzden güneşin ne zaman batıdan doğacağını bilmeyiz. Ama gününü biliriz. Aleyhisselatu vesselam güneşin batıdan doğacağı günün cuma gününe olacağını bildiriyor. Ve aynı zamanda güneşin batıdan doğma, doğacağı tarihi yılı bilmiyoruz. O yüzden insanlar için meçhuldür. Ve o süreden sonra artık insanların hayvanlardan daha aşağı bir hayat süreceklerini ve şeytanların ve cillerin insanların gözü önünde dolaşaraktan sadece tövbe üzere olacaklarını ağlayıp pişman olacaklarını bildirecekler ama onlara bir fayda vermeyecek. Sonra diyor ki ve selam yerin altından bir hayvan çıkacak, bir yaratık çıkıp şeytanı ve onunla beraber olan onun yardımcılarını öldüreceğini canlını alacağını bildiriyor. Ve yine başka hadis-i şeriflerde buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam sonra Allah azze ve celle kıyameti gerçekleştirecek. Bütün insanların ruhunu alacak yeryüzünü, ellerini, içini, avucunu içini alacak. Güneşi, yıldızları hepsini elini, avucunu içine alıp kat kat bükeceğini bizlere bilir. Bu kainati, bu gezegeni hepsini içine katladıktan sonra ölüm meleğini çağıracak bütün meleklerin ruhunu aldırttıracak ve ondan sonra soracak ölüm meleğine kim geri kaldı? Allah Azze ve Celle bildiği halde kimin geri kaldığına yarattıklarından kimin geri kaldığını bildiği halde ölüm meleğine bu soruyu soracak. Bunun üzerine diyecek ki ölüm meleği? Geri kalan Mikail, İsrafil'in kaldığını bildirecek ve Cebrail'in kaldığını bildirecek ve bir de kendisinin Allah'ın kulu, zayıf kulu, ölüm meleğin kaldığını, kendisinin kaldığını bildirecek. Bunun üzerine Allah Azze ve cellecek, git, İsrafil'in ve Mikail'in de ruhunu al deyince onların yanına gidecek ve onlar kendi işiyle meşgul iken onlara selam verip, onların ruhunu almaya geldiklerini teslim olmalarını söyleyince, onlar da la ilahe illallah diyerekten ruhlarını teslim edecekler. Bunun üzerine Allah yine soracak ölüm meleğine kim geri kaldı? Diyecek ki senin büyük meleğin Cebrail aleyhisselam ve ben zayıf kulun ölüm meleği olarak kaldım diyecek. Bunun üzerine git Cebrail'in de ruhunu al diyecek. Bunun üzerine onu da aldıktan sonra o da teslim olup la ilahe illallah diyecek. O da söyledikten sonra Allah azze ve celle soracak kim geri kaldı? Ölüm meleği diyecek ki ben zayıf kulun. Bunun üzerine diyecek ki ben bir vaat etmişim kimse benim mülkümde bana ortak değildir diyerekten sen de şimdi öl diyerekten ölüm de ölecek. Ve böylelikle Allah Azze ve Celle tek yaratıcı olarak tekrar kalacak. Nasıl o önceyse başlangıç Allah Azze ve Celle ise sonuç da yine Allah Azze ve Celle'dir. Ve seslenecek nerede yücelenler, nerede? kibirlenenler, nerede yeryüzünde olmalı havalı yürüyüp insanlara yüksek kendisini gösterenler nerede diyerekten bugün söz hakkı kimindir? limenil mulkul yevm dediği zaman sorduğu zaman bugün söz hakkı mülk hakkı kimindir? diye sorduğunda kimse ona cevap veremeyecek ve kendi kendine icabet edecek. lillahi vahidil kahhar. Kahhar olan tek olan Allah'a ayıttır diye kendisi cevap verecek. Ondan sonra mahşer günü olacak ve konumuz da mahşer günüdür. Dediğim gibi böylece bir kısaca bir giriş yapmış olduk. Mahşer gününe gelmeden önce kıyamet günü dediğimiz ahiret gününe iman dediğimizde buna son gün deniliyor. O günden sonra artık başka bir gün olmayacağını <gülüyor> e, olacağından dolayı ona ahir yom demişler. Son gün demişlerdir. Yawmul ahira son gün olarak söylemişlerdir. Ve tabii ki Allah Azze ve Celle ahiret gününün Arapça'da bir şeyin kutsal, bir şeyin yüce olduğu zaman ona çok isim verilir. Eğer bir şeyin önemiyeti Arapça'da verildiği zaman ona çok isimler verirler. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aziz kardeşler, ahiret gününün isimleri Kur'an-ı Kerim'de çok gelmesi geldiğini görüyoruz. Ve onlardan bir tanesi dediğimiz gibi, Yomul Aakhirdir, yani son gündür. Vehatta el Aakhiradir. Vehatta el ezife. El Azife kelimesi yani yakın gündür. Bize göre Kıyamet çok uzaktır, ama Allah için Kıyamet günü, Ahiret günü ise çok yakındır. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Ölüm size elbisenizden bir rivayette elbise, bir rivayette terliğinizden daha yakındır buyurmaktadır. Yani ayakkabını, çorabını giymenden ölüm sana daha yakındır olduğunu bildiriyor. Veyahut da yevmul ba'z yani dirilme günü tekrar dirilme günü olduğunu söylüyor. Ve otta yevmul yani o günün buluşma günü olduğunu bildiriyor. Yevmul cem yani toplanma günü olduğunu bildiriyor. Yevmel yani, hesab yani hesap günü adını verilmiştir. Ve otta Yine El-Hakka verilmiştir. Yani o günün gerçek olduğunu mutlaka vuku bulacağını bildirmiştir. Ve o da başka bir ismi ise Yevmul Hasra. Yani o gün insanların pişman olacağı gündür. Bazı insanların keşke ben bugün burada olmasaydım da toprak olsaydım diye arzulayacağı gün olacaktır. Yine başka isimlerden birisi Yevmul Hulut. Yani ebedilik günüdür. Artık ondan sonra ölüm bir daha olmayacaktır diyerekten yevmul hulud diye adı verilmiştir. Ve otta yine başka bir isimlerden birisi yevmul huruç yani o gün çıkacağımız gündür topraktan insanların çıkıp Allah'ın huzuruna geleceği gündür. Ve otta başka bir isimlerinden birisi yevmul vaid yani bize vaat edilen, korkutulan olay olacaktır. Bir vaat vardır, bir de vaid vardır. Bu ikisi farklı kelimelerdir. Vaat, cennet ile vaatler vardır. Vaid ise, yani ceza ile korkutulmuş olanlar, yani ceza ile tembih edilmiş, uyarılmış olanlara ise ne vardır? Ceza vardır eğer onlar o cezaya dikkat etmemiş ilseler. Çünkü Allah aleyhissalatü vesselam hem aynı zamanda müjdeleyicidir ve aynı zamanda uyarıcıydı. Müjde kimeydi? Onun o La ilahe illallah'a iman edip kabul edenler ne olacak? Cennete girecek ve kim bunu inkar edip kim bundan uzak durarsa onlara ise cehennem ile uyarı veriliyordu. Bak bunu hafife alma ey insan. Burası senin için hazırlandı. Uddet ha? linnas diyor. Uddet lil kafirin. Burası insanlar için hazırlanmıştır. Kafirler için hazırlanmış olan, bir yerdir ve onun derekeleri vardır. Yani tabakaları aşağıya iner. Cennetin dereceleri vardır, yukarı doğru gider. Cehennemin ise dereceleri yoktur. Derekeleri vardır. Nedir? Yani aşağıya doğru giden derekeleri vardır. Gittikçe aşağıya doğru cehennemde Allah korusun, azabın daha şiddet olacağını, daha elin verici bir şekilde olacağını bildirmiştir. O yüzden değerli kardeşim, selef alimleri, Ahiret gününü durmadan anmışlardır, ölümü hatırlamışlardır, ölümden sonraki hayatı ciddi bir şekilde araştırmışlardır, merak etmişlerdir ki imanlarını bu dünyada korusunlar. Çünkü ahirete iman kişinin takvalı kalmasına, dünyada adaletli olmasına, helal harama dikkat etmesine, Allah Azze ve Celle'nin hududuna dikkat etmesine, Faydalıdır. Eğer insanların ahiret günü inancı olmasaydı bugün nice katliamlar daha çok olacaktı, nice zulümler daha fazla olacaktı, nice haksızlar daha çok olacaktı. Ama insanı durduran, insanın davranışlarını kontrol ettiren nedir? Ahiret günüdür. Ne için? Çünkü bugün yaptığının yarın karşılığını Allah katında görecek Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Femen ya'mel miskal zerre hayran yarahu. Kim bir miskal kadar hayır işlerse, iyilik işlerse onu görecek. Ve kim de miskal kadar, zerre kadar bir kötülük yaparsa şer ne olacak? Yarahu. Yani onun karşılığını görecek. O yüzden değerli kardeşim, ahirete iman çok önemlidir. Ve biz dediğimiz zaman konumuzu gene tekrar ediyorum gördüğümüz zaman bizim işleyeceğimiz konu ilmi bir konu olduğundan dolayı duygusal bölümüne girmek istemiyorum. Çünkü duygusal bölümüne girersek inan edin burada gözler yaşaracak kalpler titreyecek ama belki ilmi yönünü kapmamış olacağız. Bizim isteğimiz ise birinci derecede muhakkak ki kalbimiz yumuşayacak muhakkak ki Allah'tan korkumuz artacak ama bir ilim vermek istiyoruz. Somutlu bilgiler vermek istiyoruz ki kişinin bu konu ne kadar bir ciddi mesele olduğunu anlayabilmesi için. O yüzden baktığımız zaman ahirete iman kelimesinde üç tane kelime görüyoruz. Üç tane kelime görmekteyiz. Birincisi nuşur kelimesi, diğeri ise miat kelimesi, bir de haşır. Ahiret günü kelimeleri kullanıldığı zaman bu kelimeler üzerinde durmadan Kur'an ve sünnet ve Arapçada bunlar kullanılmaktadır yani nuşur miad ve haşr kelimesi çok kullanılıyor bunlar acaba farklı şeyler mi diye insanların kafasını bazen karıştırabiliyor ve alimler diyor ki bu üçünün manası aslında aynıdır ve manası olarak da rucu manasına geldiğini yani haşrın, nuşurun miadın rucu olduğunu yani Allah'a geri dönmek Allah azze ve celle'ye geri dönüş olduğunu bizlere bildiriyorlar. Peki ahiret gününde belirli bir sıralama doğru mu? Yani insanlara anlatıyor. İlk önce şu olacak, sonra şu olacak, sonra şu olacak, sonra şöyle olacak diye bir sıralama var mı yok mu? Bu çok önemlidir. Konumuza girerken çünkü bugün insanlar işte tabelalar çiziyorlar tabelalarda işte önce şu olacak, sonra ahiret günü şuraya geçilecek, sonra şuraya geçilecek diye sıralamalar yapıyorlar. Bu sıralamalar Kur'an ve sünnette gelmiş midir, gelmemiş midir diye araştırdığımızda baştan diyoruz, bu sıralamalar kesin, sarih bir şekilde, açık bir şekilde gelmemiştir. Bu alimlerin iştihadıdır. Yani ayetlerdeki hadisleri okurken, Bunları toplayarak buna bir sıralama vermişler. Ama bu sıralamalar yüzde yüz Kur'an ve sünnette açık bir şekilde gelmemiştir. O yüzden sakın kardeşler bazen tartışır. Önce şu olacak sonra bu olacak diye tartışmalar yapıyorlar. Ve bu da nedir? Ee, yanlıştır. Çünkü bu konuda kesin net bir şey yok. İkisi de doğru olabilir. Önce bu da olabilir. Önce diğeri de olabilir diyerekten. İki, farklı ihtimaller de olacağını bilmemiz lazım. Çünkü net bir ayet, net bir hadis demiyor. Önce işte dirildikten sonra başınıza bu gelecek, sonra kantar gelecek, sonra terazi gelecek, sonra sirahat gelecek, sonra şefaat gelecek. Bunun sıralamalarının kesin bir şekilde olmadığını görüyoruz. Ama alimlerin ayetlerden, hadislerden istinbat ederekten, hüküm çıkartaraktan, bir yorum yapmışlar bu yorumlara insanlar itimat edebilir itimat etme önemli olan bu konuyu da tartışmaya aşırı derecede tartışmaya giderekten Müslümanların bölünmesine, ihtilafa düşmelerine kendimize e, ne yapmamız lazım kapı açmamamız gerektiğini bilmemiz lazım bunu anladıktan sonra geçiyoruz evvela dirilme gerçekten olacak mı bu soru çok önemlidir Bizler tekrar dirileceğiz mi? Bu soru çok önemlidir. Ve bu konuyu İslam çok önemiyet vermiştir. İslam dini bizim inancımız bu konuya çok özel bir hususi ne yapmıştır? Bir ilgi vermiştir. O yüzden Kur'an ve sünnette durmadan bu konu tekrar tekrar edilmiştir. Yani insanların tekrar dirileceğini ne yapmıştır? Durmadan bildirmiştir. Bunda şüphe olmayacağını, insanların tekrar dirileceğine ve Allah'ın huzuruna çıkartılıp hesap vereceklerinin gerçek olduğunu ve bunda asla bir şüphe olmadığını bize Kur'an ve sünnet ne yapıyor? Durmadan izah ediyor ve uyarıyor. Ve yine baktığımızda Allah Azze ve Celle Kur'an'ı keriminde kendisine imanı söylediği zaman Devamlı ahiret gününe imanı da ne yapmıştır? Beraber getirmiştir. Hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam Allah'a imanla ve ahirete imanı ne yapmıştır? Beraber hep saymıştır. Men kâne yu'minu billâhi ve'l yevmil âhir dediği zaman ne demiştir? Hep onları beraberinde getirmiştir. Çünkü Allah'a imanın lazımı, bağlılığı nedir? Ahiret gününe de hesap gününe de imanın ne olmuştur? Bunu birbirine bağlamıştır. Ve yine İslam dini buna o kadar önem vermiştir ki, nereden anlıyoruz? Buna çok isim verdiğini Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette ahiret gününün isminin çok olması bu konuya İslam'ın ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Eğer bir şeye fazla isim vermiyorsa, fazla anmıyorsa, o işin o kadar birinci sırada önemli hususiyet taşımadığını belki insanlar anlayabilir. Ama durmadan bunu farklı isimlerle ve durmadan tekrar ediyorsa ve Allah'a imanla beraber bunu telaffuz ediyorsa ne oluyor? Bunun e, bunun önemiyetidir. Peki niçin bu önemiyet bu kadar önemlidir? Sebebi nedir? Ahirete imanın tekrar dirilmeyi Kur'an bu kadar anlatmasının sebebi nedir? Birçok sebebi var en önemli sebeplerden bir tanesi oraya biriniz bakın lütfen. Ahiret gününe imanı, Kur'an ve sünnet bu kadar tekrar etmesinin sebebi nedir? Tamam bir kere söyledi, iki defa söyledi. Ama bu kadar farklı isimlerle devamlı tekrar etmesinin sebebinin hikmetleri nelerdir? Bir, Bir değerli kardeşlerim, çünkü müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, Araplar, peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanındakiler bu olayı inkar ederlerdi. Ve günümüzdeki ateist dediğimiz insanlar, insanlığın çoğu bugün maalesef ahiret gününü inkar etmektedir de o yüzden İslam bu konu üzerinde çok titizlikle durmuştur. Allah azze ve celle buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, El-Casiye suresinin 24. ayetinde bunu bildirmektedir. Onlar takrimen tercümede der ki Allah Azze ve Celle Onlar işte bu hayatın sadece geçici olduğunu ve ölüm geldikten sonra kaybolacaklarını, yok olacaklarını ve ondan sonra kimse onları diriltmeyeceğini kimse onları diriltmeyecek. Bu onların müşriklerin ve ateistlerin Darwincilerin ve ona benzer grupları nedir? Düşüncesi ve itikatlarıdır, inançlarıdır. Kesinlikle böyle inanırlar. Yani ahiret diye bir şey yok. Bu sadece bir uydurmadır, insanların meşguliyetidir. İşte böylece de onları bir yere bağlı ederekten, ölümü onlara kolaylaştırmaktır diyerekten kendilerine anlatırlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Casiye 24'te bunlara cevap verir. Ve buyurur ki, Buyurur ki Allah Azze ve Celle وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا <يَظُنُّونَ> Onların bu konuda asla söyledikleri iddia yani ölüm olmayacak, ölümden sonra hayat olmayacak sözü sadece bir iddiadır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve onların zanlıdır yani şüpheleridir. Ama ellerinde asla kesin bir kanıt olmadığını bilakis bizim elimizde kesin kanıtlar var oraya geleceğim tekrar dirileceğimize dair size birazdan kesin kanıtlar getireceğim. Bu kesin kanıtları kişi anladıktan sonra, gördükten sonra nasıl olur da Rabbine isyan eder? Nasıl olur da teslim olmaz? Nasıl olur da bile bile hala ateşe doğru bizi Allah Resulü korkuttuğu uyardığı ateşe doğru hala gitmek ister? Nasıl olur hala dünya nimetlerine ve hevasına Bağlı kalmayı ister. Bu ne kadar bir gafil ve cahil ve zalim bir insan olduğunun kanıtıdır.